Muhammed İbni Abdülvehab Rahimullahu Teala'nın inancı, akidesi hakkında olacak. Bilin ki kardeşler, Muhammed İbni Abdülvehab Rahimullahu Teala yeni bir şey çıkarmamıştır. Yeni bir mezhep de çıkarmamıştır. Yeni bir şeyle de gelmemiştir. Bizim liderimiz de Muhammed İbni Abdülvehab Rahimullahu Teala da değildir. Diğer cemaatler gibi liderleri yani lider tayin edip onun dediğini yapıp onun demediğini ne derse doğrudur diye de görmeyiz biz böyle. Masum olduğunu da iddia etmeyiz. Hatasız olduğunu da iddia etmeyiz. Bu ehl-i sünnet ve cemaatin akidesinden değildir. Ancak bu imamı Muhammed İbni Abdülvehhabı rahimullahi ve teala'yı severiz, müdafaa ederiz. Niye? Çünkü bu imam bize sünneti anlatmıştır, sünnet yolundan gitmiştir, sünneti müdafaa etmiştir, bidatlara ve şirklere karşı çıkmıştır. Dolayısıyla bizim bu şahsı sırf sevmemizin bir tek sebebi var, o da Allah rızası içindir. Yoksa Necitli olduğundan, Arap olduğundan, şu olduğundan, bu olduğundan dolayı değildir. Babamızın oğlu da değildir. Bilakis bu şahsı Allah için severiz. Çünkü bu şahıs e, sünneti açıkladı. Bidattan sakındırdı. Dini tecdid etti. Bundan dolayı da e, bu şahsı severiz. Ancak şeytanın birçok hileleri vardır. Bu hilelerin bir tanesi de düşman dostlarını ehl-i sünnet vel cemaat alimlerine karşı kıştır, e, karşı kullanmıştır. Onlara e, onlara karşı düşman ilan ettirmiştir. Onlara karşı ehli sünnet ve cemaatin alimlerine karşı iftiralar attırmıştır. Töhmetler attırmıştır. Hakaza aynı şekilde Muhammed İbni Abdülvehab Rahimullahu Teala'da bu iftiralardan bu töhmetlerden kurtulamamıştır. Nasıl kurtulsun ki? Allah-u Teala ve onun Resulü dahi iftiralardan kurtulamadı. Muhammed bin Abdullah rahimullahü teala nasıl kurtulsun? Dolayısıyla bu derste açıklayacağım şey Muhammed bin Abdullah kimdir, akidesi nedir ve ona iftira bazı iftiralarından atılan bazı iftiralardan kendi kitaplarından alıntı yaparak size bahsedeceğim. Muhammed ibn Abdülvehab, bin ismi Muhammed ibn Abdülvehab ibn Süleyman et Temimi. Kendisi 1115'te doğup 1206'da vefat etmiştir. Rahimullahü Teala. Bayağı bir uzun uzun bir hayatı olmuştur. Muhammed ibn Abdülvehab rahimehullah Teala'nın inancını, akidesini kendi sözünden dinleyelim. Der ki Rahimullah Dureriz Seniye isimli kitabında Cilt 1 sayfa 55'te Der ki وَاَنَا أَدْعُوا مَنْ خَالَفَن۪ي ila اَحَد۪ي arba. Diyor ki ben Bana muhalefet eden insanı Şuna davet ediyorum. Allah'ın kitabına Resulullah'ın sünnetine Ve ilim ehlinin icmasına davet ediyorum. Yani Muhammed İbn Abdülvehab akidesini kitaptan, sünnetten ve icmadan alıyor. Eğer bunda itiraz ederse onunla lanetleşirim diyor. Yani Muhammed İbn Abdülvehab akidesini beyan ediyor. Diyor ben Kur'an, sünnet ve icmadan alıyorum diyor. Yine Durarü's-Seniye cilt 153'te, sayfa 153'te diyor ki فَاِنْ سَمِعْتَ اَنِّي اَفْتَيْتُ ف۪ي شَيْءٍ خَرَشْتُ ف۪يهِ مِنْ اِجْمَاعِ اَهْلِ الْعِلْمِ فَلَا تَقْبَلْهُ Diyor ki benden bir şey duyduysan ve bu söylediğim şey ilim ehlinin icmasına tersse bunu kabul etme diyor benden. Ben bir yanlış yaptığım zaman bunu kabul etme diyor. Yine diyor ki Rahimullah sayfa 79'da size haber veriyorum ki Allah'a yemin olsun ben ittiba edeceğim. Kur'an ve sünnete ittiba ediyorum. Yeni bir şey, yeni bir akide, yeni bir yol çıkartan değilim. Bilakis benim davetim ehl Sünnet ve Cemaat'in davetidir. Onların e, yolu, yoludur. Müslümanların, imamlarının yolu olduğu gibi, dört mezhebin yolu olduğu gibi ve kıyamete kadar onları takip edenlerin yolu olduğu gibidir. Fakat insanlara ihlası anlattım. Tevhide anlattım. Ve ölülere veya dirilere salihlerden, ölülerden veya dirilere dua etmemelerini, onlardan medet ummamalarını anlattım. Kurban kesmek, adak adamak, tevekkül ve bütün bu ibadetlerin ancak Allah'ın hakkı olduğunu anlattım. Burada da kendisi akidesini ee, beyan ediyor. Aynı şekilde diyor ki Rahimullah ben bir tarikata veya mütekellim kelam ehlinin görüşüne ve imamlardan bir imama tazim ettiğin, sevdiğim imamlara davet etmiyorum. İbni Kayyim, Zehabi İbni Kesir gibi bunlara davet etmiyorum. Bilakis benim davet ettiğim şey Allah'a davet ediyorum. Peygamber sallallahu aleyhi ve selleme davet ediyorum. Ve şunu biliyorum ki eğer bana hak geldiği zaman o hakkı inşallah kabul edeceğimi umuyorum. Hatam olduğun zaman da hatamdan döneceğimi inşallah umuyorum diyor Muhammed İbn Abdülvehabı Rahimullahu Teala. Gördüğünüz gibi Muhammed İbn Abdülvehabı Rahimullahu Teala'nın akidesi inancı, Ehl-i Sünnet ve Cemaat'ın inancı. Aynı şekilde size inancından daha tafsilli bir şey okuyayım. Ona göre anlarsınız. Diyor ki ben Allah'a, O'nun Resuluna, Allahü Teala'nın sıfatlarına tekyifsiz, teşbihsiz, benzetmeden, tahrif etmeden, tevil etmeden bütün bunlara kabul ediyorum diyor. Kur'an'ın Allah'ın kelamı olduğuna Allah'ın istediği şeyi yaptığına ve Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin haber verdiği her şeye kıyamet gününden sonra haber verdiği her şeye kıyametten önce veya kıyametten sonra haber verdiği her şeye iman ediyorum. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin havzuna, onun şefaatçi olacağına, onun ilk şefaatçi olacağına ve e, şefaati inkar edenin de bidatçı, dalalet, sapık olduğuna iman ediyorum diyor. Ancak diyor ki, Şefaat ancak Allah-u Teala'nın izniyle e, olduğunu beyan ediyor. Cennetin hak olduğuna, cehennemin hak olduğuna, Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin e, son peygamber olduğuna, ondan sonra imanın söz ile, dil ile, ameller ile olduğuna, bütün bunlara iman ediyorum diyor rahimullah Teala. Ala kulli hal gördüğünüz gibi akidesi Ehl-i sünnet ve cemaatın akidesidir. Kim bunun aksine iddia ediyorsa o kişi Muhammed İbni Abdüluhab'ın kendi kitaplarından delil getirmesi gerekir. Çünkü bir insanı tanımak istiyorsan o insanın kendi kitabından tanırsın. Yoksa o insanı o insanın düşmanından tanımazsın. Bu adaletli değildir. Ben seni tanımak istediğim zaman senin düşmanına gidip falan kişi nedir değil sorma. Çünkü o düşman onu hakkında kötü konuşacak. Aynı şekilde Muhammed İbn Abdülvehab'ı tanımak istiyorsak onun düşmanları, tarikatçılar şunlar bunlardan değil. Bilakis Muhammed İbn Abdülvehab'ın kendi kitaplarına bakın ve ve öğrenin deriz. Bundan dolayı ala hal Muhammed İbn Abdülvehab aleyhine birçok iftiralarda bulunmuştur. Onun ehli sünnet olmadığını, onun yeni bir şey getirdiğine onun peygamberi sevmediğine, kerametleri inkar ettiğine, bu iftiraların Muhammed İbni Abdüluhab'ın kendi kitaplarından cevap vereceğim inşallah. Kendisi nasıl iftiralara cevap vermiş? Birinci iftira, diyorlar ki Muhammed İbni Abdüluhab mücessimdir, müşebbihdir. Yani Allah'ı mahluka benzetiyor. Allah'ı benzetiyor. Bunun üzerine Muhammed İbni Abdüluhab diyor ki, benim inancım, Selefin yani sahabenin tabinin inancıdır ve onlara takip edenlerin inancıdır ki onlar da dört mezhep imamı ve diğer büyük imamların inancıdır. O da nedir? Allah'a Allah kendisini nasıl vasıflandırdıysa Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem ki Allah'ı nasıl vasıflandırdıysa onları kabul etmem olduğu gibi kabul edip olduğu gibi kabul etmem. Ve bu, bu sıfatları da teşbihsiz, benzetmeden, temsilsiz, e, yine benzetmeye girmeden, tatilsiz, tahrif etmeden, bozmadan, inkar etmeden bütün bunları kabul ederim diyor. Dolayısıyla teşbihi bu kendisi burada <gülüyor> inkar ediyor. Bu da mecmuatü resail cilt 1 40, sayfa 48'de beyan ediyor. Aynı şekilde diyor ki mezhebü selaf. Selef'in mezhebi diyor inancı sıfatları olduğu gibi kabul etmek, zahirine göre anlamak ancak keyfiyetini Allah'a havale etmek. Ancak keyfiyetini Allah'a et, havale etmek ve e, teşbihe girmemektir diyor. Selef'in inancı e, kendisi beyan ediyor. Mecmuatü'r-Resail e, cilt 4 sayfa 111'de. Dolayısıyla kendisi teşbihi inkar ediyor ve bunun iftira olduğunu kitaplarından kendi kitaplarından görüyoruz. Aynı şekilde başka bir iftira ise diyorlar ki Muhammed İbn Abdülhab Rahimullah Teala peygamber sallallahu aleyhi ve sellemi tenkis ediyor. Onun kadrini düşürüyor. Onun hakkında kötü konuşuyor. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemi küçümsüyor diyorlar. Bunun üzerine Muhammed İbn Abdülab kendisi kendi kitabında ee, dureriz senin ye cilt bir sayfa 127'de de diyor ki bizim hakkımızda diyorlar ki biz diyormuşuz ki Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin mertebesini küçült, küçültüyormuşuz. Şu sözümüzle Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem kabrinde çürüdü ve benim asam Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemden daha faydalı veya onun şefaati yoktur. Veya onun kabrini ziyaret etmek caiz değildir. Veya Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem la ilahe illallahı bilmiyordu. Ta ki bil ki Allah'tan başka ibadete la, e, hak kazanan yoktur. Ayeti inene kadar Muhammed bunu bilmiyordu. Veya ona salatü selam getirmeyi yasaklıyormuşuz. Bütün bunlar hakkında diyorum ki ''Sübhaneke hâzâ buhtânun azîm'' Ey Rabbim seni tenzih ederim. Şüphesiz ki bu büyük bir iftiradır. Sonra diyor ki kim bizim yanımıza gelirse, meclislerimize oturursa kesin olarak bilir ki bütün bunların iftira olduğunu bilir. Ki bunları şeytanın dostları, Allahü Teala'nın düşmanları bize iftira etmiştir. Sonra diyor ki bilakis biz iman ediyoruz ki Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem Mahlukatın en hayırlısı, en büyük mertebesi olan kabrinde yaşayan, e, kabirin kendisine yakışır bir şekilde kabir e, hayatı olan ve şehitlerden daha büyük bir hayatta olduğuna iman ediyoruz. Ve onun kendisine selam verdiği verilenleri duyduğunu e, iman ediyoruz diyor Muhammed bin Abdullah. Çünkü onun yanına selam gittiğin zaman verdiğin zaman duyar. Fakat diyor ki. Onu, onun kabrini ziyaret etmek için yolculuğa çıkmayı biz yasal, yasakladık diyor. Gördüğünüz gibi kendisi bütün bunların iftira olduğunu kendisi kendi kitabında e, be, beyan ediyor. E, Bilakis usulü, Thelâtı, usulü de üç esas isimli kendi yazdığı kitabında üçüncü esası e, Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin peygamber olduğuna onun o neyi bize emrettiyse onu yapmamız gerektiğini, neyden sakındırdıysa ondan kaçınmamız gerektiğini, neyi haber verdiyse ona tasdik etmemiz gerektiğini ve o Allah'a nasıl ibadet ettiyse biz de aynı şekilde Allah'a ibadet etmemiz gerektiğini Muhammed İbn Abdülvahab Usulü Thelâfi isimli kitabında beyan etmektedir. Dolayısıyla bütün bunlar iftiradır. Hani diyorlar ya işte vahhabiler diyormuş ki işte Muhammed İbni Abdülvahab işte benim asam Muhammed'den daha faydalı. İşte Muhammed e, kabrinde çürümüş, e, salat edilmiş. Bütün bunlar kendisi cevabı kendi kitabında beyan ediyor ki iftira olduğunu. buna Bana karşı yalan söylediler diyor Rahimullah Teala. Başka bir iftira ise kardeşler. Diyorlar ki Muhammed İbni Abdülvehap kerametleri, evliyanın kerametlerini kabul etmiyor diyorlar. Bunun üzerine Muhammed İbni Abdülvehap kendisi mecmuat muallefatiş. Şeyh isimli kitapta cilt bir cilt beş sayfa onda diyor ki Rahimullah ve kırıb karamat evliya velilerin Allah dostların kerametlerini kabul ediyorum diyor ancak onlara Allah'ın hakkından bir hak verilmez yani ibadet onlara yapılmaz bilakis Allah'a yapılır diyor Rahimullahü Teala. Aynı şekilde evliya hakkında diyor ki Evliyaya karşı durumumuz şöyledir. Onları severiz. Onlara uyarız. Ve onların kerametlerini kabul ederiz. Onların kerametlerini inkar etmeyiz. Onların kerametlerini inkar eden ancak bidat ehlidir diyor. Açıkça diyor Rahîmullah Teala Mecmûa Mecmûa Mecmûa Muallafatü Şeyh 4 cilt 4 100, sayfa 168'de bunu diyor. Dolayısıyla Muhammed Abdul Abdullah diyor kim kerametleri inkar ederse bidat ehlinden olmuşdur diyor. Aynı şekilde eee Muhammed bin Abdullah vahayna ila Musa ila Musa an Musa'nın annesine vahy ettik ki Musa'yı emzir ayetini tefsir ederken diyor ki rahimullah bu ilhamdır. Bu ayette kerametlerin ispatına delildir. Kendisi kerametlerin ispatına delil olduğunu açıkça beyan ediyor. Mecmu'un mecmu muhalefati mecmu şeyh cilt 4 sayfa 282'de. Dolayısıyla bu da bir iftiradır. Bilakis kendisi diyor ki kim kerametleri inkar ederse o bidat ehlidir diyor. Ancak problem olan kerametler kimden çıkıyor? Bidat ehlinden, bidatçılardan, sapıklardan keramet çıkmaz. Onlar şeytanın kerametleri. Ancak kerametler ehli sünnetten, hadis ehlinden, selef inancına sahip insanlardan çıkar. Aynı şekilde başka bir iftira diyorlar ki Muhammed İbn Abdülvehab tevessülü inkar ediyor ve tevessül edenide tevessül edenede kafir diyor. Cevap olarak deriz ki tevessülden kastınız nedir? Tevessül mucmer bir kelimedir. Kendisinden doğru da kastedilebilir, yanlış da kastedilebilir. Eğer tevessülden kasıt Allah'a yaklaşmak için ibadetler yapmak ise bu doğru. Çünkü Allahü Teala diyor ki: "Ey iman edenler, Allah'a yaklaşmak için vesile arayın." İbn Kesir Rahimullah diyor ki buradaki vesileden kasıt Sahabenin ittifakı ile icma ile bu ibadettir diyor. Dolayısıyla sahabenin ehli sünnet arasında bunun ibadet olduğunda icma vardır. Fakat ehli sünnete göre tevessülün manası budur. Allah'a ibadet etmek ve hatta salih bir insana gidip ondan dua istemek. Benim için dua et demek. Bu var. Ancak bidat ehli tevessülde neyi kastediyorlar? İki şey kastediyorlar. Birincisi bazıları diyor ki tevessül demek ölülerden medet ummak, yardım dilemek. Şüphesiz ki bu e, bu şirktir. Bunu yapan kâfir deriz. Doğru. Eğer kastınız buysa bunu yapana kâfir deriz. Muhammed bin Abdullah İbrahimullah Teala da böyle diyor. Yok kastınız şuysa yüzü suyu hürmetine diye dua etmek. Fulanın hakkı için diye dua etmek bu böyle dua eden kişi kafir olmaz. Muhammed İbni Abdülhuha böyle dua eden kişiyi de tekfir etmiyor, kafir demiyor. Kim bunu Muhammed İbni Abdülhuha'ya isnat ediyorsa ona iftira etmektedir. Çünkü kendisi Rahimullah Teala diyor ki işte ben salihlerle tevessül edeni tekfir ediyormuşum diyorlar benim hakkımda. Buna cevap olarak diyorum ki Subhaneke. Ha buhtanun azim. Subhaneke ey Allah'ım seni tenze ederim. Şüphesiz ki bu büyük bir buhtan ve iftiradır diyor. Dolayısıyla Muhammed bin Abdülhab tevessülden kastın nedir? Tevessül bize göre, ehli sünnete göre Allah'a yaklaşmak için ibadetler etmek veya salih bir kişi yanına gidip bana dua ettiği, dua istemek ondan bu caiz. Ve Allah'ın isimleri ve sıfatlarıyla Allah'a dua etmek. Ey Rahman bana rahmet et. Ey Rahim bana rahmet ettiği dua etmendir. Bunun dışında bidat ehli tevassül dediği zaman iki şey kastediyorlar. Ya medet umma ölülerden kabirlerden, türbelerden bu şirk. Bu doğru. Veyahut da fulanın yüzü suyu hürmetine hakkı için bu da Şirk değil ama bu da nedir? Bidattır ki Muhammed İbni Abdülvehhab bu ikinciyi tekfir etmiyor. Teala. Aynı şekilde Muhammed İbni Abdülvehhab'a iftiralardan bir tanesi de diyorlar ki onlar Muhammed İbni Abdülvehhab herkesi tekfir ediyor. Herkese kafir diyor. Kendisi haricilerdendir. Kendisine itaat etmeyene kafir diyor. Kendisinin cemaatine girmeyeni kafir diyor değil. Muhammed İbni Abdülahab hakkında böyle şeyler diyorlar. Cevap olarak Muhammed İbni Abdülahab'in kendi sözünden alalım. İnsaflı olmak istiyorsak, adaletli olmak istiyorsak kendi sözünden alalım. Diyor ki Rahimullahu Teala. Benim hakkımda diyorlar ki işte bana, bana itaat etmeyen kafir diyormuşum. Diyorum ki Subhanak, şüphesiz Allah'a tenzih ederim. Bu büyük bir iftiradır benim hakkımda. Bilakis ben şunu diyorum. Kim Allah'a iman ederse ve tevhidi yerine getirirse şirk ve şirk ehlinden beri olursa Muslim. ne zamanda olursa veya ne mekanda olursa olsun o adam Müslümandır. Ben buna iman ediyorum. Ancak ben Allah'a şirk koşana kafir diyorum. İbadetleri Allah'tan başkasına kafir diyorum. O da Hüccet ikame edildikten sonra ona kâfir diyorum. Hüccet ikame edilmediğinden de ona daha kâfir demiyorum diyor Rahimullahu Teala. Mecmuatul muallefat cilt bir sayfa 60'ta bunu beyan ediyor. Aynı şekilde diyor ki Rahimullah, Allah'ı Allah'ı Allah biliyor ki o şahıs bir şahıs hakkında konuşuyor. Benim hakkımda iftira ediyor. Nasıl iftira ediyor? Ben diyormuşum ki dört mezhebin kitapları. Yakılması gerekir. iptal edilmesi gerekir. Ee, i̇şte ben diyormuşum ki 600 senedir insanlar kafirdi. Ee, ve ben diyormuşum ki salihlerle tevessül edeni tekfir ediyormuşum. Ve bu sayıyı tekfir ediyormuşum. Bütün bunlara cevabım şudur. Sübhaneke hâdâ buhtânun Azim. Ey Rabbim seni tenzih ederim. Bu büyük bir iftiradır bana diyor. Mecmuatul muallefat cilt ve sayfa 15'te bunu diyor. Aynı şekilde diyor ki Rahimullah benim hakkımda diyorlar ki ben diyormuşum ki insanları tekfir ediyormuşum. Bu zamandaki insanların hepsi kafirmiş. 200 senedir insanlar hepsi ee, kafirmiş ancak bana uyan Müslümanmış. İşte bana itaat etmek için ben diyormuşum ki önce kafir olduğunu daha önceden kâfir olduğunu ikrar et. Annem baban kâfir olduğunu ikrar et diyormuşum diyor. Diyor ki Sübhanek bütün bunlar benim hakkımda büyük bir iftiradır diyor. Ben böyle bir şey demiyorum diyor. Bunda Hidayet-i Seniye sayfa 40'da diyor. Rahimullah Teala. Yine Muhammed İbni Abdülahab'ın torunlarından Abdüllatif İbni Abdurrahman diyor ki biz ancak Müslümanların İcma ettiği şeylerde tekfir ediyoruz. Müslümanların icma ettiği meselelerde kim ona uymazsa onu tekfir ediyoruz diyor. Yani büyük şirk yapanları tekfir ediyoruz diyor. Allah'a ve Resulüne e, iman etmeyenleri, Allah'a şirk koşanları onu da hüccet ikame ettikten sonra tekfir ediyoruz diyor. Abdullah Tif i̇bn Abdurrahman ve Rahimullahu Yine Muhammed İbni, e, Muhammed İbni Abdüluhab Rahimullahu Teala Cilp 1 sayfa 114'te diyor ki diyor ki biz bedevinin kabrinde taaf edenleri tekfir etmiyorsak cahil olduklarından dolayı başkalarını nasıl tekfir edelim diyor. Başkalarını e, nasıl tekfir edelim diyor. Dolayısıyla Muhammed İbni Abdüluhab tekfir meselesinde insanların en titiz davranan insanıydı. Herkesi tekfir etmiyordu. Ancak Allah'a şirk koşanı o da hemen tekfir etmiyordu. Ta ki adama hüccet ikame ettikten sonra tekfir ediyordu rahimallahu teala. Aynı, Muhammed i̇bn, aynı şekilde Muhammed ibn Abdullah hakkında diyorlar ki o hariciydi. Hariciler büyük günah işleyenlere kafir derler. Halbuki Muhammed ibn Abdülahab diyor ki ben Müslümanlardan hiçbirini günahından dolayı, büyük günahından dolayı tekfir etmiyorum diyor. Aynı şekilde hariciler devlet reisine baş kaldırmayı caiz görüyordu. Halbuki Muhammed İbn Abdülvehab Kasım ehliğine yazdığı risalede diyor ki: "Müslüman devlet reislerine itaat etmeyi farz görürüm. Onlara baş kaldırmam. Bunu yapan bidat ehledir diyor rahimehullah Teala. Dolayısıyla harici de değildir. Aynı şekilde bir hadis var. Hadiste Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem diyor ki: "Ey Allah'ım, Şam'a Şam e, rahmet et. Sonra diyor ki e, Necit bölgesinde e, sahabeler diyor Necit bölgesine de rahmet et. Etsin et diye dua et diyorlar peygambere. Peygamber diyor ki orada şeytanın boynuzu oradan çıkacak diyorlar. Şimdi bidat ehli diyor ki bak şeytanın boynuzu Necid'den çıkacak. Muhammed İbni Abdülvehab da Necitten çıktı. Peygamber onu kast ediyor. Şeytanın boynuzu değil. Bir, birincisi deriz ki bir yer kötü olduğundan dolayı oradaki insanların hepsi kötü olacak diye bir kayda yok. Değil mi? Mısır'dan Firavun çıktı. Şimdi bütün Mısırlar kötü mü? Mısır'dan alimler İbni Hacer gibi, he, Belkini İbni Dekik'il İd gibi büyük alimler çıktı. Onlar da mı kötü diyelim şimdi? Veya Türkiye'den Nemrut çıktı. Tamam Türk halkının hepsine Nemrut mi diyelim. Çünkü onlar diyor ki işte Necid'den Musaylemetül Kezzab çıktı. E, tamam Muhammed İbn Abdülhab da oradan geliyor. O da kötü. Böyle bir komik bir şey getiriyorlar. Kaldı ki hadisteki kasıt Necid'den kasıt İbni Hacer El Asgalani'nin e, de dediği gibi ve El Khattabi'nin de dediği gibi Oradaki Necid'den kasıt Irak'tır. Çünkü Necid Medine'deyken Necid Irak kastediliyor. Medine bölgesinden Necid'e baktığın zaman Irak kastediliyor. Çünkü hadislerin bazı lafızlarında Irak diye geçiyor. Bundan dolayı İbn Hacer, Hattabi gibi büyük alimler buradaki kasıt Irak demiştir ki doğru. Bütün fitneler, bütün problemler Irak'tan çıkmıştır. Yani Mutezile Irak'tan çıktı. Cehmiye Irak'tan çıktı. Murciye, demin anlattım hepsi Irak'tan çıkma. Ee, hariciler Irak'tan çıktı. Bu zamandaki fitneler yine Irak'ta. Hep Irak her zaman problem. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin e, dediği gibi. Aynı şekilde diyorlar ki e, Muhammed İbni Abdüluhab e, Rahimullahu Teala şefaati inkar ediyor. Şefaat yoktur diyor. Bunun üzerine Muhammed İbni Abdüluhab diyor ki <gülüyor> Peygamberin şefaatine iman ediyorum. Ve onun ilk şefaat edeceği ve şefaati izin verilecek olanı inkar ediyorum. Şefaati inkar eden ancak bidat ehli ve dalalet ve sapık ehlidir diyor. Fakat diyorum ki şefaat ancak Allah'ın izni ve razı olduğu kişilere yapılır diyor. Kasim ehline yazdığı Risale'de Rahimullah Teala. Yine Duraruz seni el hediyeti seniye sayfa 42'de diyor ki Muhammed ibn Abdul Kıyamet günde Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem'in şefaat olacağını e, kabul ediyorum iman ediyorum aynı şekilde diğer peygamberlerin de şefaat olacağını diğer meleklerin evliyaların çocukların da şefaat olacağını e, kabul ediyorum diyor rahimullahu teala ve şöyle dua ediyorum. Ey Allah'ım peygamberin şefaatine bana beni naileyle, beni nasip ettiği dua ediyorum diyor. Ee, Dolayısıyla kendi kitabından bunun iftira olduğunu bunu da anlıyoruz. Başka bir iftira ise kardeşler. Diyorlar ki Muhammed İbni Abdülvehhab mezhepleri kabul etmiyor. Büyük alimleri inkar ediyor. Mezhep kitaplarını yakıyor. Bunun üzerine Muhammed İbni Abdülvehhab rahimullahu teala Mecmû'at Muallafâtü'ş Şeyh e, cilt 5 sayfa 11'de diyor ki Benim mezhebim akidede benim mezhebim Ehlü'sünne ve'l-cemâa mezhebidir. Ve yolum ise selefin yoludur. Ancak fer'i amelde ise ben İmam Ahmed'in mezhebindenim. Hambeliyim diyor yani. Ve dört büyük imamı taklit edene de inkar etmem diyor. Bunu bunları sapık olarak inkar etmem diyor. Aynı şekilde ee, diyor ki rahimeullah teala benim hakkımda şunu diyorlar. Ben dört mezhebin kitaplarını yakıyormuşum, mezhepleri inkar ediyormuşum diyor. ki Subhanaka haza Ey Rabbim seni tenzih ederim. Bu büyük bir iftiradır benim hakkımda diyor. Kısacası kardeşler Muhammed İbn Abdülvehhab rahimeullah teala'nın akidesi, inancı Ehl-i Sünnet ve'l Cemaat'in inancıdır. Selef'in akidesidir. Çünkü kendisi bunu beyan ediyor. Kim onun hakkında bir şey, bir aksi bir şey iddia ediyorsa kendi kitaplarından ispat etmesi gerekir. Ve maalesef onun hakkında bu iftiraları atan insanlara baktığın zaman hiçbiri Muhammed İbn Abdülvehab'ın kendi kitabından alıntı yapmıyor. Yani diyorlar işte Fulan alim Muhammed İbn Abdülvehab hakkında şunu dedi, Fulan kişi bunu dedi, Allah'ın kişi bunu dedi. Hep onun düşmanlarından bu iftiraları e, alıyorlar ki maalesef bu iftiraları, iftiraları ilk atan Ahmed Zeyni Dehlan denilen e, tasavvufçu tarikatçı birisi. Daha sonra bu iftiraları ondan diğer cahil, e, diğer cahiller alıyor ve insanlara yaymaya başlıyor. Ve diyorlar ki Muhammed bin Abdülvahb yeni bir şey çıkardı. Biz dedik ki başta yeni bir şey çıkartan bidattır. Bu inanç bidattır. Ehli sünnete terstir. Terstir insanlara böyle göstermek için işte diyorlar ki Muhammed İbn Abdülhab yeni bir mezhep çıkardı. O mezhebin ismi Wahabiyye. <gülüyor> böyle bir şey yok. Muhammed İbn Abdülhab kendisi diyor. Gördüğünüz gibi kendi kitaplarında ben yeni bir şey çıkarmadım. Yeni bir mezhep de çıkarmadım. Benim inancım selef inancı. Fer'i de amelde de ben Hanbeliyim. Bunu beyan ediyor. Başka bir şey. Kim ona ift baş aksini iddia ediyorsa iftira etmiş olur. Aynı şekilde kendisi Bazıları da diyor ki o ehli beyti sevmiyor değil Ehli beyti sevmese iki çocuğun, çocuğunun birinin ismi Hasan, diğerinin ismi de Hüseyin. Çocuklarına Hasan ve Hüseyin koymazdı Rahimullahu Teala. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemi sevmese namazda, teşehudda Allahümme salli, Allahümme barik okumayı farz görmez. Çünkü kendisi farz olarak görüyor Rahimullahu Teala. Bütün bu iftiralar ancak Allah'ın düşmanları yapar. ehl sünnetin düşmanları yapar. Veyahut da cahil, aklı kıt her duyduğuna inanan insanlar buna inanırlar. Ancak adil olan, insaflı olan insan, der ki ya bu adama böyle diyorlar. Bir bakayım kitabına, bir bakayım. Doğru mu acaba? Ben bunu düşmanından bunu okuyarak bunu anlamam. <gülüyor> Kendi kitabından bakayım diye bakar ve onun ehl sünnet ve cemaatten olduğunu görür. Bizim bu adamı sevmemizin bir tek sebebi var kardeşler. Bu adam bizim ne babamız ne abimiz ne amcamız. Bu adam bizim liderimiz de değil. Bu adamı biz masum olarak hatasız olarak da görmüyoruz. Diğer cemaatlerde olduğu gibi maalesef. Diğer cemaatlerde bir size bir örnek vereyim. Misal <gülüyor> Nurcular Nursi'yi Nursi'ne görüyorlar Hatasız gibi görüyorlar. Onun hatasını hiç kabul etmezler. Hep onun kitabını, kırmızı kitaplar başını çıkarmazlar oradan. E, onu, çünkü onu lider kabul etmişler. Ondan dolayı da hep sakalını kesiyorlar, görüyorsunuz. Ha Bizde o yok. Bizim liderimiz de Muhammed İbni Abdülvehab ne başkası. Böyle bir liderlik yok bizde. Muhammed İbni Abdülvehab'ı masum olarak da biz görmüyoruz. Ancak biz bu adamı seviyoruz. Çünkü bu adam Allah için seviyoruz çünkü bu adam. Çünkü bu adam sünneti müdafaa etmiş, bidatlardan sakındırmış, şirkten sakındırmış, kitaplar yazmış, bize faydalı eserler bırakmış, bize hakkı anlatmış. Bundan dolayı seviyoruz bu adamı. Bu adam müdafaa ediyoruz. Niye? Çünkü bu adam ehlü sünnettendir, alimlerdendir. Bunu müdafaa etmemiz bize farzdır. Buna iftira eden, buna aleyhine olan insanlar da sevmiyoruz. Çünkü buna aleyhine olan... Buna kötüleyen insanlar niçin kötülüyorlar? Babasının oğlu değil mi kötülüyor? Veya bana haksızlık yaptı değil mi kötülüyor? Yok. Şahsi bir problemden mi kötülüyor? Yok. Ya onun inancından dolayı kötülüyorlar. Dolayısıyla ehl-i sünnetten olduğundan dolayı kötülüyorlar. Biz de bundan dolayı ehl-i sünnete karşı olan ehl-i sünnet inancına karşı olan insanları sevmeyiz. Ee, kısacası böyleydi. Ve sallallahu ala seyyidina Muhammed ve ala alihi ve sahbihi sorularınız varsa sorabilirsiniz. Tayyip hayyâkum allâhim. Allah